Namaz kılarken telefon çalıyor, selam verdikten sonra telefona cevap vermem, namazıma zarar verir mi? Sonra namaza devam etsem demiş. Herhalde sünnet ve farz arasında. Evet, yani selamdan sonra, yani namazlıken cevap vermişsin de, yani. selamdan sonra <gülüyor> telefona cevap verebilir. Ondan sonra sünnete devam edebilir. Bir sakıncısı evet. yok yani.